Kardeşlerim, muazzez dinler. ibadetler bize İslami şuur, ümmet bilinci aşındırdı. ibadet bizi tecrüpten kurtarır. Allah belki verdiği zaman evinizden çıkarsınız, kardeşlerinizle birlikte Cenab-ı Hakk'ın huzurunda saf olup namaz kılmak için camiye gelirsiniz. Namaz kılarsınız, namazdan sonra selam verirsiniz, sağda solda kardeşlerinizi arar, onları sorarsınız. Hacca gidersiniz, alemin farklı köşelerinde ''Lebbeyt Allahümme Lebbeyt'' diye yollara düşersiniz. Kabe-i Muazzama'nın etrafında dönerken, gecenin karanlığında, gündüzün aydınlığında, yağmurda güneşin altında hakkı, hakikati anlayabilmek için kardeşlerimizle beraber o yeryüzünün en büyük cemaati, en büyük oluşumu en büyük konusu günün hiçbir saatinde durmayan uçanabilmek için Ramazan-ı Şerif'te bize oruç tutmayı emrediyor. Başka bir ayda Ramazan orucunu özürlü olmayan birisi tutamaz, özürlü olmayan tutamaz. Mutlaka bu ay içerisinde tutmalı. Ramazan bir buçuk milyarlık adem İslam için bir hakikat üniversitesi. adem İslam'ın farklı köşelerinde olanlar işte şu günde, şu saatte Seninle, benimle aynı duyguyu yaşıyorlar, yaratmıyorlar. Bayrama kadar hepimiz Müslümanlar, Aliler, Ahmetler, Zeynepler orucun mektebi içerisinde nefsimizi terbiye ediyoruz. Kulluk ödevimizi, şuurumuzu yerine getiriyoruz. Peki o zaman Ramazan-ı Şerif'te bize istimai bir şuur, ümmet birinci aşık İmam Gazali rahmetullahi aleyh bihyasında diyorlar ki Orucu tutabilmek için şu dikkat kat ediniz Hani sizler insan vaktinden iftara kadar bir şey yemiyorsunuz Akşam iftar vakti sofra hazırlandığı zaman Sofranızdaki yemekler lev lev Oruç tutmasaydınız akşam neler yiyecekseniz sofranızda onlar olsun yani çorba bir yemek ve biraz da ekmek. Eğer sizler o soldaya ayın diğer zamanlarında, yılın diğer zamanlarında yemediğiniz gıdaları koyarsanız, yani kardeşlerimizin açlığını, onların farklılığını, zaruretini anlayabilmek için böyleydi. Eğer akşam bizler sofralarımızı yılın diğer günlerinde yemediklerimizle tezin ediyor, donatıyorsa o zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselamın haber verdiği şu tehlikeyle yüzleşiyoruz demektir. Aleyhissalatü tutuyorlar fakat dedikodu bilme mevime. Ne kadar kötülük varsa sabahtan akşama kadar yine onların dilinde. Oruç tutuyorlar fakat gözleriyle yine haramları seyrediyorlar. Onların oruçtan nasipleri sadece açlık ve susuzluk olacak. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan mektebine öğrenci olan Kademeninden mi? Kim Ramazan orucunu imanlı bir halde sadece Allah'ın rızasını umarak tutarsa, onun geçmiş bütün günahları affedilecek. Hayır, hani insan aklına giriyor. Ya Rüşulallah, neden böyle söylediniz? Müslümanlar sadece orucu tutuyorlar. Bunların içerisinde imansız bir halde oruç tutan olur mu? Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın sözleri asılı tahsili kabilinden olmayacaksa, o fuzuri konuşmadığına göre ki Peygamber neye dikkat ediyor? Aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki, eğer sizden, annelerinizden babalarınızdan gördünüz diye oruç tutuyorsanız ya da daha sağlıklı olalım diye gece sahura kalktıysanız ya da zayıflamak için oruç tutuyorsanız ya da bir yerde çalışıyorsunuz mesai arkadaşlarımızın tamamen oruç tutuyorlar onların yanında mahcup olmamak için oruç tutuyorsanız o zaman size düşen bize düşen sadece bir aylık Ramazan mektebinden aç kalmak ve susuz bir ay geçirmek olacak, bu düşecek bizim payımız. o halde kardeşlerim namaz kılmak oruç tutmak, hacca gitme ve İslam'ın bütün ibadetleri bize ümmet olmayı, cemaat olmayı, kardeşlik ruh ve şuurunu kuşanmayı anlatıyorsa, geriye dönün tuttuğumuz oluşlara ve tutacağımız oluşlara yeniden bir daha bak. İsterseniz, bir de tarihle ruh muhazelesini yaptınız. Ashab-ı kiram efendilerimiz, onlardan sonra gelenler Selefi sahibi, onlar da oluşturttular, oruç onların bu meşhurlarına neleri kattı, neleri ikram etti. Hadiseyi şöyle kısaca bir bakalım. Ashab-ı kiram, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri Efendimizle birlikte onlar da uçturttular. Kur'an-ı Hakimi dinlediler. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَقُومَ فِكْمَةٌ وَيَكُومَ الد۪يمُ كُلُّهُ بِاللّٰهِ Yeryüzünde söz Allah'ın olsun, idade ve irade O'nun olsun, İslam'a yeni özgürlük alanları açın diye, onlar. Hayatın sahibinin emrine lebeyk ya Rabb'e dediler. Medine'den çıktılar, Mekke'den çıktılar. Ebu Hayr'da oldular. İstanbul'a kadar geldiler, yürüdüler, mesafeler kat alem i İslam'ın ya da yer yüzünün farklı yerlerinde köşelerinde yaşayan insanlar bizi bekliyorlar. Onlara da İslam'ın orucu, namazın, kardeşlik şuurun Kardeşleri de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi bir İslam yaşadılar. Ramazan'da kardeşleriyle paylaşmaları gerektiğini öğrendiler. O öğrenenlerden bir kısmı da şimdi acı çeken, gökyüzünden üzerlerine ölüm yağın, acı yağın Arakan'daki Müslüman kardeşlerimiz. Hindistan'da, Burma'yla, Bangladeş'te sınır olan ama birlikte eğer evlerine iki tane ekmek götürecek paraları varsa yavrularına dediler ki Halife sizden yardım bekliyor İstanbul sizden imdat ediyor evlerine bir ekmek götürdüler bir ekmeğin parasını İstanbul'a gönderen adını bile unuttuğumuz <gülüyor> Arakanlı Müslümanlardan bahsediyorum. Hazır. senin tayyarelerin var, senin arabaların gemilerin var ama onların adını bile bilmiyoruz. Şimdi onlar Hazreti Muhammed'in öğrencilerinden kendilerine temavrus eden İslam'a bakıyorlar. Bir de onlarca yıldır katliam yaşıyorlar. Bir kadın diyor ki, Ya Rab, ellerini kaldırmış Arakan'da bizim için Ölüm bütün bu acıların, ızdırapların kurtuluşu olacak. O halde kızına tecavüz edilen bir kadın olarak senden ölümü istiyorum yarabbi diye. Feryat eden arakanlı Müslümanlar o toplama kamplarında şimdi bakveriş kabul etmiyor. اِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ يُحَبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِدُونَ ف۪ي سَب۪ي بِهِ صَفَّنْ كَاَرْنَوْمْ هُمْيَانُ مَرْسُوزْ Yara, <gülüyor> Kur'an'ında Müslümanlardan bahsediyorsun. Onlar Allah yolunda yer vücuttularsa, namaz ara umrihi wa tabat tihim wa jasad jasad sahri ya rasulullah hani bir ceset bir musluk gibiydiler onların bir organları acı çekerse sabahlara kadar diğer vücudu vücudun diğer organları uykusuz kalırlardı Onların acılarını duyabiliyorsak eğer, Hani onlar fıkıh kitaplarında okuyorlar Muhtemelen bu şerhinde der ki Eğer Maşrıpta bir Müslüman kadını doğuda Kafirler esir alsalar Batıdaki bütün Müslümanlara o kadını fidye vererek kurtarmak vaciktir Fıkıhtaki bu hükme oluyorlar Müslümanların kardeşlerinin sayısı bir buçuk milyana ulaşmamış. Ama onlar acılarını daha yeni duyuyorlar, coğrafyalarını bilmiyorlar. Kardeşlerim, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. İçimizde hacca gidenler var. İbadetlerimizin maksadını, gayesini, fervasını ne kadar yerine getiriyoruz? Tuttuğumuz oruçlar Allah razı ve ne kadar Muhasebesini yapmak istiyorsan, ümmet şubuna ne kadar sakipsiniz? Arakan'da, Suriye'de ne kadar alakalı oluyorsanız işte o kadar oluşturuyorsunuz.